Polyanna Sevgili dinleyiciler Polyanna adlı sürekli oyunun üçüncü bölümünü sunuyoruz Bundan sonra gizlice içeri girip yemek yedik. Teyzesinin yemek yerine ceza olarak verdiği sütle ekmeği yerken görmeliydiniz onu. Öyle neşeli bir hali vardı ki sanki bir ziyafet sofrasının başında bulunuyordu. İyimserliğin bu kadarı aklın almayacağı bir şeydi doğrusu. Yemeğini bitirdikten sonra ona teyzesinin yanına gitmesini söylemiştim. Her şeye rağmen ona Allah rahatlık versin demesi gerekiyordu. <Gülüyor> Yemeğini yedin mi Polihan'la? Evet teyzeciğim Doğrusu gelir gelmez mutfakta sütle ekmek yediğin için üzüldüm Ama, Ama ben buna çok sevindim teyzeciğim Sütü de ekmeği de nesi de çok severim mi Ya ee, Artık yatma vaktin geldi Polihan'la Bugün hayli yoruldum ee, Yarın bir plan yapmalı Çalışma saatlerini ayarlamalı Elbiselerini gözden geçirip neler almamız gerektiğine karar vermeliyiz Neyse sana bir şamdan verir. Yalnız dikkatli kullan Poli Siz güzel. hiç merak etmeyin Poli teyze. Allah rahatlık versin. Aa, dur bir dakika. Kahvaltı yedi buçuktadır Poli Geç kalmamaya dikkat et olmaz mı? Şimdi gidebilirsin. Allah rahatlık versin. Şey. Sizi öpmek istiyorum Poli teyze. Hiç böyle güzel bir gün geçirmemiştim. Sizinle beraber oturduğum sürece mutlu olacağımı biliyorum. Ama bunu gelmeden önce de biliyordum. Allah rahatlık versin teyzeciğim Teyzesinin evinde uyandığı ilk sabah Pollyanna'nın neşesi görülecek şeydi Merdivenlerden bir fırtına gibi indi oturma salonunun kapısını hızla açıp içeri bir göz attı sonra holde benimle karşılaşıp boynuma sarıldı bütün bunlar yıllardır bir ölüm sessizliğine gömülen evimizin içinde öyle garipsenecek hareketlerdi ki polyanna boynuma sarıldığı vakit şaşkınlıktan onu öpmeyi bile unutmuştum küçücük varlığı evimize bir bahar havası getirmişti alışık olmadığımız bu hava ise ne yalan söyleyeyim ilk günlerde bizi iyice sersemletmişti Pollyanna benim yanımdan ayrılınca... ...doğru bahçeye fırlamıştı. Miss Polly... ...Tom baba ile birlikte gül fidanlarını gözden geçiriyordu. Bir anda ben de kendimi... ...sokak kapısının önünde buluverdim. Pollyanna teyzesine de aynı şeyi yapacaktı. Miss Polly'nin ise... ...bunu nasıl karşılayacağını öyle merak ediyordum ki. <Gülüyor> Böyle mi günaydın dersin sen? Hayır! Fakat çok sevdiğim insanlara karşı dayanamam. Sizin benzeriyle gördüm Poli teyze... ...sonra yardım sevenen bayanlardan biri olmadığınızı... ...benim gerçek teyzem olduğunuzu düşündüm... ...öyle iyi, öyle güzeldiniz ki dayanamadım işte! <gülüyor> <gülüyor> Fena mıydın yoksa? Poli ben... ...sen... Ah. Ee, ...neyse neyse... ...bu sabahlık bu kadar yeter Thomas... Bu fidanlar için söylediklerimi anlamışsındır herhalde Evet Miss Harrington Dediğiniz gibi yapacağım. Güzel. Gitti Siz hep bahçede mi çalışırsınız Mr. Thomas? Evet küçük hanım Ben buranın emektar bahçıvanıyım Bana herkes burada Tom Baba der Tom Baba Aa, Gerçekten de bu isim <gülüyor> size çok yaraşıyor Biliyor musunuz Ben sizi çok sevdim Hemen mi? Hüvelye niye olmasın? Annene o kadar benziyorsun ki yavrum. Onu tanıdığım zaman senden de küçüktü O zamanlar ben bu bahçede çalışırdım. Sahi mi? Demek annemi daha cennet meleği olmadan önce benim kadarken tanırdınız. Ay, ne, olur, ne olur anlatın onu bana ne olur. Bakın kahvaltı zili çalıyor. Hemen eve koşmalısınız. Size annenize dair bildiklerimi başka bir zaman anlatırım. Olmaz mı küçük hanım? Olur da baba. Şimdilik koşacakan. Nence? Bu sineklerden nereden çıktı? Bilmiyorum efendim. Mutfakta hiç yoktu. Peki öyleyse nereden geldi? Sineye tahammülüm hı hı. yoktur bilirsin. Hele yemek salonunda olursa. Hı, galiba bu sinekler <gülüyor> benim profesörüm. lütfen ağzında lokma varken konuşma. Bu çok ayıp bir şeydir. Hı. Hem ne dediğini hı. anlayamadım. Affedersiniz teyzeciğim, lokmamı yuttum işte. Konuşabilir miyim? Evet, ne diyordun? Galiba bu sinekler benim diyordun. Senin sineklerin mi? Hı. Ne demek istiyorsun, nereden çıktı bu sinekler? E dışarıdan tabii. Pencereler içeri girerlerken birkaçını gözlerimle gördüm. Gördün mü? Ah demek telsiz pencereleri açtım. Evet çünkü odam çok sıcak. Nensi? Efendim. Hemen o elindeki tepsiyi bırak. Miss Pollyanna'nın odasına çıkıp pencereleri kapıları kapat. Peki efendim. Sabah işleri bittikten sonra da odaları bir bir dolaşıp şu pis sinekleri yok et ortadan. Emredersiniz Miss Harrington. Pencerelerine telsiz malamıştım Pollyanna. Bunu yapmak vazifemdi zaten. Ama sen kendi vazifeni unutmuşsun Vazife mi mi? ya hava sıcak biliyorum Ama gene de sen bu teller gelinceye kadar Pencerelerini kapalı tutmalıydın Sinekler yalnız pis olup Can sıkmakla kalmazlar insanın sağlığı bakımından da tehlikelidirler Kahvaltıdan kalkınca sana bu konuda bir kitap vereyim de oku bari Okumak mı? Çok teşekkür ederim okumaya bayılırım ben İnşallah buna da memnun olmuşsundur Pollyanna Tabii değil mi ya şey vazifemi unuttuğuma üzüldüm Poli teyze özür dilerim bundan sonra bir daha pencerelerimi açmayacağım. o gün öğle üzeri teyzesinin odasına gelişini Polian'la bana heyecanla anlatmıştı Yavrucak belli ki buna çok sevinmişti. ...kitabını mı okuyordun Pollyanna? Evet teyzeciğim, ömrümde böyle meraklı kitap okumamıştım. Bunu bana verip okuttuğunuz için öyle sevindim ki... ...sineklerin ayaklarında bu kadar zararlı mikrop taşıdıklarını hiç bilmezdim ben. Hep sonra... Yeter Pollyanna yeter. Oh ne kadar çok konuşuyorsun. Şimdi bırakalım şu sineklere de elbiselerini bir gözden geçirelim. Getir onları bana bakayım. İşe yaramayanları varsa çamaşırcı kadına veririz. Peki Poli teyze. <gülüyor> Ama galiba siz onları yardım sevenler kadar bile beğenmeyeceksiniz. Onlar elbiselerimin yüz karası olduğunu söylerlerdi. Ne yapalım ki son gelen sandıktan da sadece büyüklerle erkekler için giyecek çıkmıştı. Poli teyze. Size hiç yardım sandıkları gelir miydi? Poli anna. Oh. Affedersiniz teyzeciğim. ...tabii zenginlere o sandıklardan gönderilmez... ...ama bazen bu odada sizin zengin olduğunuzu veriyorum. <gülüyor> ...işte... ...bakın elbiselerim bunlar... <gülüyor> ...görüyorsunuz ya de işte güzel şeyler değil... Neyse... ...bırakalım bunlar hakkında konuşmayı Polly ee, sen okula gittin değil mi? Evet Polly sonra da babam... ...yani sonra da evde ders aldım... Ee, çok iyi çok iyi... ...güz gelince tabii burada da okula gideceksin... Okul müdürü seni uygun bir sınıfa sokabilir. Fakat bu arada bana günde yarım saat yüksek sesle kitap okumalısın. Oo, okumaya bayılırım ama kendi kendime olunca yüksek sesle oku... ben ne dersem o olacak. Ee, müzik dersi aldın mı? Pek az. Kilisede orkçalar Mr. Gray biraz bana da çalmasını öğretmişti. Pekala. Hiç olmazsa müziğin belli başlı notaları hakkında bilgi edinmesini sağlamak vazifemdir. Ee, biraz dikiş bilirsin herhalde, değil mi? Evet efendim. Yardımseverler öğretmişti. Neyse biraz da ben öğretirim sana. Yemek pişirmeyi bilmezsin tabii. Bu yaz onu da öğrenmeye başlamıştım. <gülüyor> Ama pek bir şey beceremedim. Sadece çikolatalı pastayla incirli çörek yapmasını öğrendim sonra da sonra da kaldı tabii. Çikolatalı çörek, incirli çörek ha. <gülüyor> Pekala. Yakında bunun da çaresine bakarım. Şimdi beni iyi dinle Polianna. Bundan sonra her sabah dokuzda yarım saat yanımda yüksek sesle kitap okuyacaksın. Ondan önce odanı düzeltmeyi unutmazsın tabii. Unutmam teyzeciğim. Çarşamba ve cumartesi sabahları dokuzdan sonra mutfakta Nancy'den yemek pişirmesini öğrenirsin. Öbür sabahlarda benimle dikiş dikersin. Sana derhal bir öğretmen tutacağım. Öğleden sonraları onunla müzik çalışacaksın anlaşıldı mı Poli mı İyi ama Poli teyzeciğim bana yaşamam için hiç vakit bırakmadınız ki. Yaşamak mı? Ah, kuzum ne demek istiyorsun sen? Bütün bu zaman boyunca yaşamıyor musun? E tabii bu dediklerinizi yaparken de soluk alacağım ama... ...buna yaşamak denmez ki. Uyurken de soluk alıp veriyoruz ama yaşamıyoruz Vallahi ki. Valla hiçbir şey anlayamıyorum Polyana. E, bunda anlaşılmayacak bir şey yok teyzeciğim. Ben gerçek yaşamaktan söz ediyorum size. Yani istediğimiz şeyleri yapmakta. Örneğin? Örneğin oynamak, okumak. ...yamaçlara tırmanmak, ton babayla nesiyle konuşmak... ...dün gezdiğim o güzelim partta gezinmek, yeni yeni insanlarla tanışmak... ...ben bunlara yaşamak diyorum Polly teyze, yalnızca soluk alıp vermek yaşamak değildir. Garip bir çocuksun Polly anne. Ee, tabii sana yaşaman için de vakit bırakacağım. Bir teyze olarak senin için gerekli olan şeyleri öğrenmeni sağlamak vazifemdir. Sen de bu eğitim ve dikkati boşuna harcamayarak teyzenin kıymetini bilmeli. Böylece payına düşen vazifeyi yapmalısın polianna. Ah oh, poli teyzeciğim. Hiç ben sizin kıymetinizi bilmez olur muyum? Sizi çok seviyorum. Siz benim biricik teyzemiz. İyi iyi. E, sen de bütün bunların kıymetini bili işte. Şey, affedersiniz. Elbiselerimin hangisini ayıracağınızı söylemeden gidiyorsunuz. Ah sahip polianna. Bugün öğleden sonra Timothy bizi şehre indirecek. Elbiselerinin hiçbiri benim yeğenimin giyebileceği şeyler değil. Bu kılıkta görünürsen sana karşı vazifemi yapmış olamam. Polly teyze... ...bu vazife meselesinde sevinecek ne bulabilir insan? Efendim? Hadi hadi... ...münasebetsizlik etme Pollyanna. <Gülüyor> Bu münasebetsizlik neresinde anlayamadım Sadece bütün bu vazife olan işlerde sevinilecek bir şey bulunup bulunamayacağını sordum kendisine Vallahi bence bunda sevinecek bir şey yok Bulyana <gülüyor> Bence de yok Olsa olsa belki insan vazifesini yaptı diye sevinebilir <gülüyor> Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ömürsün vallahi <gülüyor> Polyanna adlı sürekli oyunun 3. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 4. bölüm. <Gülüyor>